Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits? On your street in I'm mid boots? Gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay never be a sweaty. Sabah 94 94.9 Açık Radyoda canlı yayında bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil, ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı haftanın yeni filmlerinden Where to Invade Next? Şimdi nereyi işgal edelim? Filminin e, final parçası olarak kullanılan The Interrupters'dan Take Back the Power ile açtık. Evet, e, bu hafta Yine çok sayıda filmimiz var. E, vizyonda yeni filmler e, farklı farklı türlerden onları tanıtmaya geçeceğiz. Ama öncelikle her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi verelim size. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Gülcan Demiralay ile Yiğit Evgar'a çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 7 yeni filmimiz var. Bir yandan... E Dünyanın hali ortada böyle bir e, bütün olan bitenlerle filmlere konuşmak da biraz tuhaf geliyor ama e, ilk filmimiz Michael Moore'un yeni filmi e, World Invade Next. Şimdi nereye işgal edelim? Biraz da aslında dünyanın ne halde olduğu üzerine ve olumlu bir noktada bitiriyor bu şarkıyı da kullanarak. Biz de oradan başlayalım. Evet, Michael Moore, um, Bowling for Columbine, Benim Cici Silahım, Siko, Hasta ve Fahrenheit 9-11 gibi e, filmleriyle tüm dünyada ilgi toplamış e, Amerikalı bir belgeselci. E, belgesel türünü daha popülerize etmesi, e, daha ana akımın içine taşıması, daha eğlenceli bir formatta meseleleri ortaya koyup... ...yine kendince bir takım çözümler sunmasıyla tanınan e, bir isim. Where to invade next'de... E, Amerika'nın temel meselelerinden biri e, hani bu e, bir şekilde dünyanın dört bir tarafının e, siyasetine e, bazen daha üstü örtülü bir biçimde ama bazense daha e, direkman müdahaleleri fikrinden yola çıkıyor. Ama birazcık dünyanın geri kalanına bakalım diye de zorluyor. Evet e, tabii. Yola çıkışı bir yandan da bütün bu işgallerin nasıl bir e, maddi yük olduğuyla da alakalı e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesinin yüzde ne kadarının e, askeriyeye ayrıldığından başlayarak e, madem işgal edeceğiz oralardan bir şeyler alacağız. Petrol yerine onu da alamadık zaten Orta Doğu'dan onun yerine başka şeyler alalım biz bu ülkelerden diye önce İtalya'ya gidiyor. Ve İtalyanların çok keyifli bir hayat sürdüğüne karar vererek e, oradan e, ücretli izin fikrini alıyor. Yani işte çalışanların hakları, e, çalışanların insan yerine konulması... İşte yılda 8 haftaya varan e, ücretli izinler evlenince 15 gün izin çocuk olunca 5 ay izin falan gibi şeyler Amerika'da bu hakikaten çok ciddi bir problem çünkü e, filmde de söyleniyor ayrıca yani hep geçen bir şey e, pek çok şirkette hiç izin yok e, ücretli e, iki hafta olursa iyi sayılıyor. Yani düzgün şirketlerde yılda iki hafta var ve e, artmıyor da bu. Türkiye'de tabii başlayınca iki hafta ama en azından çalıştıkça artabilen bir e, olanak var. Özellikle mavi yakalılar için hasta olma e, lüksü bile yok. Ee, yani hasta olduğunuzda... Çocuk doğuran değil. kadınların öyle bir çocuğuna bakma lüksü diyemeyiz buna yani en temel ihtiyaçlardan biri. E, İtalyanlardan onu alarak başlıyor. Fransa'ya gidiyor. Fransa'daki bir ilkokulda öğlen yemeği ne veriliyor onu e, kendisi de... ...birlikte işte izliyor çocuklarla ne yediklerini. Hakikaten yani ben de yerim o ilkokulda. <gülüyor> <gülüyor> Ki bu sıradan ve çok da iyi bütçesi olmayan... ...hani çok zengin bir yörede değil ufak ıı, ve ıı, öyle ufak bir kasabanın... ...çok da zengin olmayan bir kasabanın ıı, devlet okulunda. işte Finlandiya'ya tabii gidiyor okul sistemi... Nasıl ödev verilmediği, nasıl öğrencilerin daha rahat bırakılıp e, oynamalarına izin verildiği, Norveç'in hapishane sistemi e, hem bu en ekstrem olan işte e, hep haberlerde de çıkıyor e, mahkumların güzel e, yeşillikler arasında bungalolarda yaşadıkları o tabii çok ekstrem bir örnek ama... ...en kontrollü hapishanenin bilene kadar aslında insani olduğu ve bunları tabii hepsini Amerika'daki örneklerle karşılaştırıyor. İşte Amerika'daki liselerden yemek e, tepsilerinin fotoğrafları ki yağ batmış fena şeyler yok. İşte Amerika'daki e, hapishanelerde e, mahkumlara nasıl davranıldığı... Portekiz'de uyuşturucu kullananların hapse işte suçlu bulunması ya da tutuklanması kalkmış 15 sene önce. Oradan onu alıyor ve Amerika'da nasıl Kraken daha fazla suç olarak görülüp daha fazla mahkumiyet almasıyla belli bir kuşak ve belli bir sosyoekonomik sınıftaki siyahi erkeklerin nasıl haklarından mahkum bırakıldıkları ve hapse tıkıldıkları üzerinden geliştiriyor. İzlanda'da kadın... Başkan ilk seçen ülke ve e, İzlanda'nın e, finans kriziyle nasıl başa çıktığı, sorumluları hakikaten e, yargılayıp bir kısmını hapse koyduğu, işte sorumluluğun alınması gerektiği falan gibi Tunus'a da varan e, kadın hakları üzerine e, Tunus'taki devrimden sonra e, kadın haklarının yeterince önemsenmediğini hisseden kadınların sokağa dökülmesi üzerine onu da tartışıyor. Ee, yani tabii basite indirgiyor ee, Kendi o Hep bir showman hali var Gidip işte Amerikan bayrağıyla Ben burayı işgal ettim demeler falan Ee, ama diğer filmlerinde, Amerika'da yaptığı filmlerde daha saldırgan röportajlarında. Tamamen o showmanliği iyice ön plana çıkıyor. Bu filmde ise bir şeyler, o sistemleri öğrenmeye yönelik sorular sorduğu için çok aklı başında... ...ve çok hakikaten aslında iyi mülakat yapabilen, iyi röportaj yapabilen bir Michael Moore çıkıyor karşımıza. Ee, diğer Michael Moore'lardan biraz daha sevdim o yönünü. Ama yine de o aradaki oyun, hani zaten bütün o işgal etme söylemine niye giriyor bunu bu kadar... ...eleştirirken, e, yani o söylemi tekrar şeyde kullanmak, e, filminde kullanmak niye bu kadar gerekli? Oralarda hala biraz çekincelerim var. Ama hani bazı şeylerin e, çözümü olabileceği tabii bir yandan insanın aklında hep... ...evet Norveç'in nüfusu 3-5 milyon ve petrolleri var. Yok işte Finlandiya'nın nüfusu şu kadar, buranın şöyle avantajları var. Şuranın şöyle başka problemleri var gibi şeyler de tabii ki aklımıza geliyor izlerken. ...kendisinin söylediği... ...tabii ki bu ülkelerde de problem var... ...ama hani ben problemleri almaya gelmedim... ...burada iyi yapılan ne var... ...onları alıyorum diye... ...o da mantıklı tabii ...ama mesela... E, ...İtalya'yı örnek seçmesi o... ...şeyde ekonomik bir şeye bakarken... ...biraz problemli olmuş... ...İtalya'nın ekonomisi çünkü hani... ...Avrupa'nın en güçlerinden sağlamlarından biri... ...en sağlamlarından biri değil... ...Evet... E, ...Michael Morris sevenler İçin zaten ilginç olacaktır ya da belgesel sevenler için ama hani farklı ülkelerde bazı şeylerin nasıl çözüm bulunabiliyor? Bazı şeyler nasıl değişebiliyor umutsuz bile görünse? Finlandiya'nın mesela çok kötüymüş 60-70'lerde eğitim sistemi. Hani hiçbir başarı kazanılamıyormuş. Ee, hızlı bir e, gelişim yaşanmış. Bütün bunları görme açısından insana biraz umut vermesi açısından e, haftanın... ...filmi bile diyebiliriz herhalde Michael Moore'un Bir de tabii un şeyi filmine. unutmamak lazım. Michael Moore filmlerinin asli hedef kitlesi... ...Amerikan seyircisi. Yani tabii bütün dünyada dağıtımı yapılan filmler ...ama Michael Moore asıl esasen... ...kendi Amerikalı seyircisine konuşuyor. Ve zaten kendisinin alameti farikası da... ...kendisini sıradan bir Amerikalı olarak... ...konumlandırmasından geçiyor. Hani ben de sizden biriyim. Aslında kafamda sizin gibi çalışıyor. Ama... ...sizin gibi yetişmiş olmama, sizin formasyonuza sahip olmama rağmen... ...hani azıcık deşip bir takım sorular sorduğumuzda... ...dünyanın bambaşka olduğunu... ...ve bize dayatılmaya çalışılan pek çok şeye... ...işte bu Capitalism'i Love Story... ...Kapitalizm üzerine yapmış olduğu belgeselde de öyleydi... ...terssüz edecek olursak aslında... E, Açıkça kandırıldığımız pek çok açıdan e, ve soru sormadığımız sürece de bu şekilde uyutulmaya devam edeceğiz diye aslında genel olarak Amerikan seyircisine hitap ediyor. O yüzden Türkiye'de bizim çok genel geçer kabul gören pek çok fikri e, ne var yani bunda bunu biz zaten biliyoruz diyebiliyoruz Michael Moore izlerken ama her şeye rağmen kendini bu kadar... Burada konumlandırmasına rağmen Amerika'da hala marjinal bir yönetmen olarak, e, belgeselci olarak tanımlanması ve konumlandırılması da bence çok anlamlı. Evet bir yandan dediğin gibi e, Amerikalı seyirciye hitap ediyor ve zaten biz diye konuşuyor. Hani bu aldığı fikirlerin çoğu zaten bizden çıktı diyor işte işçi hareketleri, Chicago'daki e, ayaklanmalar vesaire. Biz bunları nasıl unuttuk, niye bunları kaybettik'e bağlıyor zaten sonunda. O anlamda Türkçe adı filmin İngilizcesinden daha... ...iyi olmuş. Hani... ...şimdi nereyi e, işgal etmeli değil de... ...şimdi nereyi işgal edelim... ...çünkü biz diye konuşuyor film boyunca. E, çeviri bazen de daha iyi... ...film isimleri ortaya çıkarabiliyor. Evet çok doğru. Bu haftanın... E, ...belgeseli Michael Moore imzalı... ...şimdi nereyi işgal edelim... ...bu hafta itibariyle... E, ...izlenebilir sinemalarda. E, çok farklı türde filmler var... ...bu hafta... E, ...dedik... Equals bunlardan biri ve çok farklı bir isimle bizde gösterime giriyor. Aşk uğruna. Evet, yani korku filmlerinin hepsinin vahşet bir şeysi. Ee, komedilerinin çoğunun çılgın şunlar diye çevrilmesine alışmıştık ama... ...böyle bir distopik bilim kurgu hikayenin aşk uğruna olması... ...tamam aşk hikayesi de var içinde tabii ama... E, ...bu bayağı iddialı bir çeviri oldu. Drake Dormus yönetmiş filmi... E, Genç bir yönetmen, bağımsız Amerikan sinemasının son senelerde parlayan isimlerinden biri. Bundan önceki iki filmi e, Sandenste gösterildi ve ödüller aldı. Bu büyük bütçeli sinemaya geçişi kendisinin. Filmin başrollerinde de e, genç kuşaktan iddialı bir kadro var. Mad Max'le adını duyuran Nicholas Holt. Kristen Stewart, Guy Pearce ve Jackie Weaver. Yani gençlerin yanında tabii tecrübeliler de var ama... E, Kristen Stewart da tabii Twilight alaca karanlıktan beri okuşan... ...en iddialı oyuncularından biri. Sadece popüler sinemada değil... E, bağımsız ...Asayas sinemada. ile çalışmalarıyla bağımsız sinemada. Avrupa sinemasında da önemli bir oyuncu haline gel geldi son senelerde. E, yani... Aslında bayağı bildiğimiz, alışık olduğumuz bir hikaye. O yüzden de epey bir eleştiriliyor çok yeni bir şey getirmediğine dair. Venedik de premierini yaptı bu arada, yarıştı. Evet, meclisin dediği gibi distopik bir dünyada geçiyor. Dünyayı bir ölümcül hastalık sarmış. E, geri kalan insanlar karantina altındalar bir nevi. E, işte o e, ölümcül e, salgın hastalıkla e, mücadele edebilmek için... E, geri kalan insanların hepsi böyle izole edilmiş yepyeni steril bir ortamda yaşıyorlar ve burada çok katı kurallar var ee, belli bir şekilde beslenecekler belli bir şekilde davranacaklar hiç insani bir temas olmayacak buradaki insanlar arasında ve duygusal bir şey de olmayacak. Yani birazcık aslında robotlaştıkları ve robotlaştırılmaları terk edilen bir ortamdan bahsediyoruz. Tüm insani duyguların yasak olduğu böyle bir ortamda iki genç insan birbirlerinden hoşlaşıyorlar. Yani aşk uğruna adı oradan geliyor anladığımız kadarıyla. Bir yandan da insan olmayı unutma karşılarına çıkan bir salgın hastalık gibi bir korku öyesi karşısında yani onun Metaforik anlamda okuyacak olursak hani korku karşısında insanlığını terk eden insanların yeniden insan olduklarını hatırlamaları üzerine... ...daha bireysel bir seviyeden e, müdahaleyle ortaya çıkan bir distopik hikaye var karşımızda. Venedik'te bu arada müzikleri ödül aldı. E, tasarımı da, e, prodüksiyon tasarımı da oldukça başarılı bulunuyor filmin ama... On nötesinde e, bu gibi hikayeleri işte Logan'ın kaçışı olsun, Gataca olsun, bu soğuk distopik geleceklerde insanlığını tekrar bulan gençler, e, bilmediğimiz hikayeler değil, ona çok fazla bir katkıda bulunmuyor ama e, güzel görüntüler. İçerdiği için yine de bu sıcaklarda serin serin iyi gidebilir. Hatta bu müziklerden bir parçayı da biz çalalım şimdi size. Equals Aşk Uğruna filminden Aurora'dan dinliyoruz. Winter Bird. the naked trees a well, they Yenedik Winter Bird bu hafta yeni vizyona giren Equals Aşk Uruna filminde kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefi programında canlı yayındayız ve haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi nereyi işgal edelim ve Aşk Uruna'dan sonra bir bilim kurgu korku gerilim filmimiz daha var. Evet bu sefer İngiltere'den e, geliyor Simülasyon The Call-Up e, bir oyun filmi bir yandan. Oyun Bu video oyunlarından Bilgisayar oyunlarından Çok uzman tam gamer 9 kişi bir davet alıyorlar Yeni bir oyun var Sanal gerçekliği kullanan Onu denemelerini isteyen Bir davet alıyorlar Ee, ve bu oyuna girdiklerinde aslında o sanal gerçeklikle gerçekliğin arasında pek sınır kalmadığını fark ediyorlar. Hayatta kalmak için bayağı ciddi böyle bir mücadele gerekiyor. Çünkü oyunda vurulan gerçek hayatta da ölüyor. Ee, yani bunu da tabii bu tip şeyleri daha önce gördük. Sel bir... gibi. Evet. o Sel e, cell... de oyunu kullanmıyordu pek ama e, benzer şeyleri... Ee, küp var, küp daha çoktu hı hı. hatta e, böyle bir sanal, hatta existence de aslında evet. öyle bir durumdaydı. Yine böyle bir sanal gerçeklik nerede bitiyor, gerçeklik nerede başlıyor, yu, e, gerilime doğru taşıyan aksiyona e, sokan bir film var karşımızda. Biraz daha küçük bütçeli İngiltere'den geldiği için Charles Barker'ın da ilk uzun metraj yönetmenliği, e, filmin başrol oyuncuları da çok... ...tanınan isimler ...değil Morfett Clark, Chris Obie Max Deacon, Tom Benedict Knight ve Adriana Randall Evet bu hafta birbirinden farklı türde filmlerimiz var derken hakikaten çeşidimiz çok geniş Hindistan'a kadar uzanıyoruz ee, bir tane de Bollywood filmimiz var Hindistan'da e, Ramazan bayramı döneminde vizyona girmiş bir film Ramazan filmi olarak e, lanse edilmiş Sultan Ali Abbas Zafer'in yönettiği filmde başrollerde e, yine Bollywood'un ünlü yıldızlarından Salman Khan var ona Anushka Sharma ve Randip Huda eşlik ediyorlar Ee, bir spor filmi aynı zamanda ve güreş sporu ve bir güreşçi var. Onun etrafında dönüyor. Yine böyle bir epik bir hikaye var karşımızda. Evet, e, Bollywood filmi olunca zaten bir süre epik oluyor e, şarkılarıyla beraber. E, bir e, güreşçi önce ilk kendini bulma hikayesi. Daha doğrusu biz ortasından başlıyoruz. Önce geçmişini öğreniyoruz, sonra da geleceği ilerliyor. Geçmişinde... E, Öyle hani daha bir kendi halinde güreşirken başka bir güreşçi, genç bir kadına aşık oluyor. Ve kendini ispat etmek için olimpiyatlara kadar gidiyor Hindistan'ı e, temsil ederek. Ama bu esnada da e, işte özel hayatını artık evlenmiş olduğu bu kadını e, ihmal etmeye başlıyor. Ailesi dağılıyor. Ve tekrar hayatını toparlayabilmek için bir fırsat çıkıyor karşısına. Yine e, ringe çıkmasını gerektiren ...tekrar kendini bulması... ...işte başkente gidip... E, ...Yenidele'ye gidip... E, ...tekrar... E, ...antrenmanlara başlaması... ...belli bir yaşı geçtikten sonra... E, ...gibi böyle bir Rocky'nin... ...daha son dönem hikayeleri gibi bir hikaye var... ...bir yandan aslında... böyle ...Salman Han içinde de... ...yük oturmuş bir rol gibi... ...Salman Han'la böyle ara ara... ...o popülaritesini kaybedip tekrar... ...işte... Birkaç sene önce Mickey Rourke'un güreşçi yaptığı gibi işte tekrar bir dönüş olarak e, gelmesi e, söz konusu. Bu senin demin söylediğin e, Şeker Bayramı'nda gösterime girmiş olması bana da çok ilginç geldi. Anlattığı karakter e, bir Müslüman karakter. Yönetmen öyle Salman Han zaten üç büyük hanın... E, en az büyüğü belki ama yine de çok popüler bir oyuncu ve yine Müslüman bir oyuncu. Bunları da kullanarak e, her ne kadar Müslüman azınlık da desek Hindistan'da hala 200 milyon gibi bir sayıdan bahsediyoruz. O seyirciyi sinemaya çekmek üzere artı Pakistan'da da gösterime girmiş ve iki ülkede de çok iyi bir gişe sağlamış geçtiğimiz hafta. E, bu da ilginç bir e, pazarlama zamanlama taktiği. Özellikle belli bir gruba yönelik onun bayramına e, hedef koyarak. E, Hindistan'ın da tabii Bollywood'un da iyi bildiği stratejiler bunlar. Evet, e, onun dışında e, başka başka tür filmleri var bu hafta yine vizyonda. Bunlardan bir tanesi e, Fransa'dan geliyor. E, soygun adıyla bizde de e, bugün itibariyle gösterime girdi. Braqueur e, adında. Ee, ...Julien Leclerc yönetmiş, senaryoda kendisine ait. Ee, ancak bu film özellikle son derece gerçekçi ve ağır silahların kullanıldığı... ...silahlı çatışma sahneleri yüzünden Fransa'daki gösterimi ertelenmiş bir film bir taraftan da. Özellikle bu Bataklan e, saldırısı, bu Paris'te eş zamanlı yapılan saldırılar sonrasında. Burada tabii aslında bir çete meselesi ve soygunlar söz konusu. Ama yine de e, halkın hassasiyeti düşünülerek... Ee, bu açıdan bir e, şey yapılmış. Bu dün gece Nice olanlardan sonra hani böyle bir Fransız filminin bizde vizyona giriyor olması da bilemiyorum biraz tarihsizce ama e, ...zamanlama işte bu tarz Fransa'da şeyler de belki muhtemelen olmuyor. yine evet. e, ertelenecektir. Filmin başrollerinde Sami Boacı Guillaume Gium Gui, Yusuf Acı ve Redwan Behş yer alıyorlar. E, Bu canlandırdığı Yanis bir soygun çetesinin başı ee, iyi bir iş yapıyorlar gayet keyifleri yerinde işte para taşıyan e, kamyonlara bodoslama e, arabayla çarpıp o sahnelerde tabii Fransa'da gösterimini muhtemelen yani erteletmenin ötesinde hiçbir zaman gösterime girmeyebilir şimdi düşününce e, filmdeki bazı sahneleri e, bu şekilde soygunlar yaparken. E, Soygun'da kullandıkları bir silahı kardeşi atmak yerine uyuşturucu çetesine satıyor. Ondan sonra da o çeteyle başları belaya giriyor. İşler karmaşıklaşıyor. Evet özellikle şiddet dozu son derece fazla olan bir film Soygun bu hafta itibariyle vizyonda. Bir de İran filmimiz var bu hafta. I Am Not Salvador, Ben Salvador Değilim, Rıza E, Maksudi'nin yönettiği bu filmde e, Aslında Baya böyle bir ana akım e, İran filmi var karşımızda Biz daha ziyade e, Daha bağımsız sanat filmleriyle tanıdığımız Bir sinemaydı İran ama İran'da aslında çok güçlü Bir popüler sinema geleneği de var e, Hala çok ciddi seyirci çekiyor Popüler e, İran sineması Emnat Salvador onlardan biri Evet Barşoller'de Rıza Attaran, Mehdi Mehrabi Yekta Nasır ...Rif Yocca ve Rivaldo yer alıyorlar. Ee, bir İranlı aile... ...oldukça mutasip bir e, adam. Bir gün... ...bir çanta dolusu para buluyor. Ona iade edince de bir nevi... ...kahraman oluyor ve... E, Bir televizyon şirketi aileyi Brezilya'ya e, tatile yolluyor. Bir kere tabii o kültürel farklılıkların getirdiği bir komedi var. Onun üstüne bir de Brezilya'da bir kadın e, bu adamın eski sevgilisi olduğunu san, sanınca işleri iyice sarpa sarıyor. Yani bizdeki aslında ana akım komediler gibi biraz daha az belaltı tabii İran e, sansürleri nedeniyle. E, ancak e, Yeşim'in de dediği gibi ana akım İran sinemasından... Hiç bir film görmüyoruz yani bizim gördüğümüz filmler İran'da öyle seyredilen filmler değil dünyanın pek çok yerinde Türkiye dahil olduğu gibi ülke dışında tanınan filmlerle ülke içinde tüketilen filmler arasında çok büyük fark var ve İran pek çok ülkeye de e, sinemaya da e, ambargo uyguladığı için İran'ın kendi iç pazarı tamamen İran filmleri tarafından e, domine ediliyor. İşte bizdeki gibi komediler, aksiyon filmleri ama bunlar İran pazarı dışına da genelde çıkmıyorlar. Bu daha belli ki büyük bütçeli İran-Brezilya ortak yapımı sonuçta Brezilya'da çekilmiş bölümleri var. Ee, anlaşılan böyle bir e, İran dışına açılım da söz konusu oluyor bu filmle beraber. Bu hafta bir de küçük dinleyicilerimiz için film var, yeni film var. Ice Age'in Sonuncusu beşincisi Collision Course bu hafta vizyonda Buz Devri 5. Büyük Çarpışma adıyla bizde de vizyona giriyor. Şaka maka e, Buz Devri'nde de beşinci filme geldik bu e, seri filmlerden. Bir önceki film dördüncüsünde e, iklim değişikliğini ele almıştı aslında e, Ice Age yapımcıları ee, ama hani onda, ondan da bahsettik artık ne yapalım hani daha daha ne anlatabiliriz bu tiplemeler bu karakterler üzerinden diye zannediyorum artık dünya üzerinde anlatabilecekleri hikaye kalmadığına karar verince bu sefer uzaya açılmışlar. Scrat bu klasik e, böyle ne deneyim arkaik sincap, sincapın atası diyebileceğimiz bir e, tiplemesi e, bu devrinden çok iyi tanıdığımız yine bir Meşe Palamudu'nun peşinde neredeyse her film zaten onun e, bir Meşe Palamudu'nun peşinden koşmasıyla Ve oradan ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda e, bir çeşit kaosa da sebep olur e, Kendini bir, bir biçimde uzayda buluyor Ve bir meteorun yörüngesinin dünyaya çevrilmesine neden oluyor. Böyle bir şeye çarpıyor, öbürüne çarpıyor ve bir domino usulüyle bir anlamda uzayın dengesini bozmuş oluyor. E dünyada e hayatlarını sürdürmeye çalışan Sidmeni, Diego ve sürünün geri kalanları ise bir bakıyorlar ki dünyaya doğru bir meteor yağmuru geliyor. Gezegenlerin e ekseni kaymış ve tekrar hayatta kalmak ve dünyayı kurtarmak için bir mücadele vermek zorundalar. Filmin yönetmenleri Mike Vermeier ve Galen Chu... ...Türkçe seslendirenlerse bu sefer tabii ki duyurulmuş... ...çünkü gayet iddialı bir kadro var... ...daha önceki filmlerde de zaten bu kadroyla çalışılmıştı... ...Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan, Haluk Bilginer... ...Tibet Töre, Barış Özgenç seslendiriyorlar filmi. Evet, özellikle e, seriyi sevenler için... ...ve küçük dinleyicilerimiz için... ...haftanın yeni filmi Buz Devri 5'i tavsiye ediyoruz... Evet şimdi bir parça daha çalalım. Haftanın yeni filmlerinden Bollywood'dan gelen Sultan'dan bir parça dinleyeceğiz. Caggümeya Nehabasin'den dinliyoruz. Ha -ha. Nåväl, jag är inte sådan här. Jag är inte sådan här. Jag är inte sådan här. Jag är Jag är inte sådan här. Jag Jag är na to khushboo suhani kahi na to rangli ada dekhi na to pyari si nada nikahi jaisa hai, jag khuma thare jaisa na koi jag khuma thare jaisa ba tumhe sukoor dukhon sari saga tumhe sang tujhe hai sang tujhe så är det för jag ska visa dig någonstans. Jag vet att Jag 94.9 Açık Radyoda sinemfilm programı devam ediyor ve dinlediğimiz parça haftanın yeni filmlerinden Sultan'dan geldi. Filmin şarkısı Jack Gomez'i e, kadın sesli versiyonuyla dinlemiş olduk. Seslendiren Neha Basin idi. Evet haftanın yeni vizyon filmlerini tanıttık e, ve sinema dünyasından haberlere geçiyoruz şimdi de. Sinema ve televizyon dünyası diyelim aslında çünkü e, bu seneki Emmy adaylıkları açıklandı. E, dün itibariyle ve e, yine tabii son birkaç senedir hep gördüğümüz bu artık sinema ve televizyonun iç içe geçmiş olması eski hiyerarşilerin kalmaması yine karşımıza çıkıyor. Ve e, son birkaç senedir yine gördüğümüz gibi Game of Thrones emileri tekrar ele geçirmiş durumda rekor adaylıkla. E, 23 yanılmıyorsam bütün dizilerden daha fazla ve galiba şimdiye kadarki en yüksek adaylıkları da aldılar. Bu arada karşısındaki diziler de hiç boş değil. Evet. Onu bu, da belirtelim. Hemen bir en iyi Bütün adaylıkları saymayacağız zira emilerde çok ödül veriliyor ama en iyi drama dizileri arasında bu sene ilk defa aday olan The Americans. Ya Americans yeni bir dizi değil e, ve çok ciddi bir hayran kitlesi olan bir e, şeyden bahsediyorum, diziden bahsediyorum. E, konu itibariyle de... E, Amerika'da çok derin, şey undercover bir biçimde, kimlikleri gizli bir biçimde yerleşik Rus ajanlarının hikayesi. Yani o kadar Amerikalılar ki ama onların hayatlarını anlatıyor bir taraftan aile dramlarıyla beraber. İlk başına itibaren çok ilginçti, çok ciddi bir hayran kitlesi edindi ama eleştirel açıdan da karşılığını bulduğunu söyleyebiliriz bu sene Emiler'de. Evet bu senin en büyük sürprizi sevindiren pek çok kişiyi sürprizi de bu oldu. Geri kalanı aslında yine beklenen ve daha önceden de olan adaylıklardı. E, Better Call Saul zaten e, Breaking Bad'in bir nevi devamı oradan bir spin-off spin dizisi. E, Downton Abbey kaç senedir bütün... Ee, ...bol miktarda adaylık Bitti alıyor. bu sene, finalini yaptı. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak artık bir final şeyisi Ama burada olmayan, eksik olan... ...finalini yapan bir diğer dizi aslında The Good Wife. Evet. Ee, Good Wife'ın e, son sezonuyla... ...ciddi bir göz ardı edildiğini söyleyebiliriz. Evet, kadın oyuncuda da mesela adaylığı yok ki... ...daha önce birkaç defa almışlığı da var emeği. Ee, Game of Thrones yine... Ee, ...Homeland yine... ...House of Cards yine... yine. ...ve Mr. Robot... O da bu sene hakkıyla buraya giren yeni dizilerden biri ki ikinci sezonda Amerika'da Yeni başladı şu anda. Onu da belirtelim evet. ki Mr. Robot üzerine daha çok konuşabiliriz. Çok ciddi bir sistem eleştirisi dizisi. O açıdan da çok ilginç. Ee, Amerika'dan geçen sene çıkan en ilginç dizilerden biri. Ve Amerika'daki tüketim kültürünü, e, bu sürveyans kültürünü, gözetleme kültürünü e, eleştirip... ...hacker kültürünü yüce, yücelten e, bir e, dizi olması itibariyle de oldukça ilginç. Evet komedilerde ise e, yine daha yenilerden örnekler var. Çok eskilerden de var tabii Modern Family hala aday oluyor. Ama bunun yanında Blackish epey çok adaylık aldı en iyi komedi dizisi dahil olmak üzere. Master of None ilk sezonuyla adaylık aldı. Silicon Valley, Transparent, Unbreakable Kimmy Schmidt ve Veep ki o da gediklilerden tabi. Bir de bunlara baktığımızda HBO'nun tabii ki çok adaylığı var. Ona da alışığız işte. E... Burada olmayansa Orange is the New Black. Evet. Onu da O da bu sene, bu sene göz ardı edilmiş dizi olmuş. Evet onun yerine işte Master Mastroff'ın ilk sezonuyla onu belki... ...dişarı itmiş oldu. Ee, tabii bir ilginç şey de... E, ...Netflix'in artık bayağı... ...burada sözünün geçer hmm. olduğu... ...hem dramalarda House of Cards'la... ...hem e, Comedy The Master of None... ...ve Unbreakable Kim Hichmet'le... E, ...Amazon Transparent'la... ...yani eski alıştığımız... ...zaten ana network kanalları... ...bir kenara kaldı. Sadece ABC'nin... ...iki tane komedi adaylığı var. E, zaten... E, ...kablolu yayınlar daha... E, senelerdir ön plandaydı. Ama bunun ötesinde alternatif dağıtım sistemleri iyice ön plana çıkmış durumda. E, dizilerde ise e, bu sene belki de en çok konuşulanlardan biri The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story. Evet, kısa dizilerde. Kısa da da dizilerde. E, aynı zamanda oyunculuk kategorilerinde de iddialı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Evet, bunun dışında American Crime, Fargo'nun Yeni e, sezonu. Bunlar bağımsız sezonlar olduğu için öbür e, drama dizilerinden farklı bir şekilde ele alınıyorlar. E, The Night Manager ve Roots... Köklerin. kökler'in yeniden yapımı. Evet. The Night Manager de bu sene en çok konuşulan dizilerden biri oldu. John Lee Carey uyarlaması ee, ve ilk sezonun bir bölümü de İstanbul'da geçiyordu. Öyle bir e, durumu da var. Tom Hiddleston'ı e, ciddi bir arzu nesnesi ve yıldız olarak yeniden e, ekranlara getiren e, bir dizi oldu. Ayrıca Hugh Laurie'i özleyenler için de Hugh Laurie kötü adam karakteriyle The Night Manager'da karşımıza çıkmıştım. Television filminde de "A Very Merry Christmas", all the way, Confirmation, Luther, The Sherlock, The Abominable, the Abominable Bride" äralıyorlar. E, ki Luther ve Sherlock'un olması e, İngilizlerin güçlü bir varlığını burada gösteriyor. E, Luther hatta BBC American e, bir yapımı, e, Sherlock da e, PBS'te gösterilse de sonuçta İngiltere'den geliyor. E, oyuncularda da yine e, aralarda çeşitli e, İngiliz isimler ortaya karşımıza çıkıyor. Artı tabii daha ilginç tarafı Emiler'in Oscar'lar bu kadar çok tartışıldıktan sonra o bembeyaz Oscar'ların karşısında e, %25 civarı beyaz olmayan bir adaylık oranı var Emiler'de. E, o açıdan da zaten her zaman Emiler Oscar'ların çok daha ilerisindeydi. Hı hı. En iyi erkek oyuncu kategorisinde dramada Mr. Robot'un başrolündeki Ray Malek mesela çok iddialı bir aday. Yani baktığımızda birazcık rakiplerinin bir adım öncesi, önünde duruyor gibi. Hem yeni dizi olması, ilk sezon olması etkileyici performansıyla genç oyuncu. Evet, burada Mad Men varken pek fazla bir yarışma olmuyordu zaten. Hani oradan daha bir gidiyordu John, John Ham'le şimdi... Kevin Spacey yine var mesela adaylıklarda. Yani demin de dediğimiz gibi Oscar almış işte daha çok sinemayla tanınan isimler de burada karşımıza çıkabiliyor. Kyle Chandler, Rami Malek, Bob Odenkirk, Matthew Rice, Kevin Spacey ve Leif Schreiber adaylar. Kadınlardaysa Claire Danes, Viola Davis, Taraji P. Henson, Tatiana Maslany, Carey Russell ve Robin Wright. Geçen sene Taraji P. Henson Empire'daki rolüyle e, en iyi kadın oyuncu rollerinde e, oldukça, idda, oldukça iyi bir performans sergilemişti ama hem Viola Davis'in hem Taraji P. Henson'ın olması mesela kadın kategorisini oldukça çeşitlendiriyor o açıdan da. Evet, komedide e, erkeklerde Anthony Anderson, Aziz Ansari Will Ford, William Macy, Thomas Middleditch ve Jeffrey Tambor yer alıyorlar. Ee, bu arada Jeffrey Tran Tambor'un Transparent'ı da e, bilmeyenler için kısaca tanıtalım. E, trans bir babanın öyküsü kadın oluyor ve o ailenin üzerine bir komedi ve Jeffrey Tambor çok çok iyi eleştiriler e, alıyor. Geçen sene Bizi ödülleri de aldı. Beri, geçen sene Bilimum ödülleri de topladı. E, yani burada Transparent da tabii bir kelime oyunu da oluyor o zaman. Sadece transparent, şeffaf değil de işte trans baba hikayesi. Transparent evet. bu arada. E, komedi kategorisinde en iyi kadın oyuncularda yine e, Julia Louis-Dreyfus. Weep de neredeyse her sene. ...aday, ee, Getting On'dan Laura Metcalf, e, Ellie Kemper, Tracy Ellis Ross, Amy Schumer ve Lily Tomlin. E, farklı yaş gruplarından e, kadınları görmek de hoş açıkçası bu kategoride. Evet, e, kısaca e, kısa diziler ve filmlerinde oyuncularını tanıtıp Emmy'ye tekrar ödüller verildiğinde tekrar döneceğiz. Erkek oyuncu e, Brian Cranston All The Way ile Benedict Cumberbatch Sherlock olarak tabii. Idris Elba Luter ile tabii e, bu Oscar'larda alamadığı adaylığı burada alıyor. Cuba Gooding Jr. The People vs. O.J. Simpson'daki O.J. Simpson olarak ki bu biraz şaşırtıcı oldu anladığım kadarıyla eleştiriler çok da yani onun performans açısından çok parlak değildi. E, Tom Hiddleston The Night Manager'la, ile Courtney B. Vance de The People vs. O.J. Simpson'la yani siyahi oyuncular ve İngiliz oyuncular ve İngiliz siyahi oyuncular şeklinde bölünmüş gibi bir durum var. En kadın oyuncu kategorisinde ise burada ee, Fargo ile Kirsten Dunst, American Crime ile Felicity Huffman, Lady Day at Emerson's Bar and Grill ile Audra McDonald, The People vs. O.J. Simpson ile Sarah Paulson, American Crime ile Lily Taylor ve Confirmation ile Kerry Washington adaylar arasında yer alıyorlar. Evet e, Emi adaylıkları böyle e, önümüzdeki haftalarda tekrar döneceğiz Emi'lere şimdi e, Mr. Robot'tan bu kadar bahsettik e, ana parçasını çalalım size McQuell bestesi. ...Mr. Robot'un ana tema müziğini dinledik... ...McCoyle bestesiydim... ...Emiler'de e, ciddi anlamda... E, ...adaylığı var onun da... ...senin en çok konuşulan dizilerinden biriydim... ...ödüller verildikten sonra... ...zaten tekrar konuşacağız burada... Evet programımızın sonuna yaklaşıyoruz... ...bir iki haberimiz daha var... ...sinefil e, dinleyicileri bilir... ...sık sık farklı ülkelerdeki... E, ...cinsiyet... ...eşitliği e, çalışmalarından... ...bahsediyoruz sinema için... Avustralya yeni bir inisiyatif e, geliştirmiş e, belli bir bütçe ayrılmış 2.7 milyon dolar e, kadar sadece e, kadın yönetmenlerin e, filmlerine bunların arasında Rachel Griffiths Rachel Ward Jane Campion Jen Chapman gibi gayet e, tanınmış isimler de var. E, Ve yani hep tartıştığımız sonuçta filmleri kimin yaptığı, hangi hikayelerin anlatıldığını da belirliyor. O da bir sonuçta izlenilen, konuşulan, yaratılan dünyaları tamamen etkilediği için bu eşitlik dünya çapında şu anda bir problem. Biz Türkiye'de bunu neredeyse hiç tartışmıyor olsak bile İsveç bu konuda oldukça başarılı oldu. Yüzde elliyi buldular. Avustralya'da e, sinema endüstrisinde çalışan kadınlara baktığımızda yönetmenlerin yüzde 16'sı, yapımcıların yüzde %31 31'i, yazarların da yüzde 23'ü kadınmış senaryo yazarlarının. E, yine bize göre oldukça iyi bir oran ama hala tabii ki e, bir eşitlik durumu söz konusu değil. Ama dediğin gibi yani bu konuyu bir mesele olarak ele almak, onunla alakalı politikalar geliştirmek, kültür politikaları geliştirmek zaten e, bazı ülkeleri diğerlerinden ayıran bir şey. Evet bu konuda aslında gelecek hafta tabii daha detaylı konuşuruz ama e, Ghostbusters çevresinde dönen bir cinsiyet tartışması var şu anda Amerika'da. Biliyorsunuz Ghostbusters yeniden çevrildi ve bu sefer dört erkek değil dört kadın var Hayaletlerin e, avlayan önümüzdeki hafta e, bizde de gösterime girecek ve film e, daha duyurulduğunda bile çok tepki aldı belli bir jenerasyondan e, ve bunun arkasında da böyle bir cinsiyetçi bir tutum var oldukça. E, Oysa bu hafta gösterime girdi Amerika'da ve aslında eleştirmenlerden oldukça iyi eleştiriler alıyor. Şu anda %75 olumlu Rotten Tomatoes'da. Ee, ama e, böyle çeşitli kavgalar, online e, kavgalar e, şiddetle forumlarda sürmekte. Devam forumlarda, işte eleştirilerin gazetelerin, eleştirilerin e, altındaki forumlarda falan. Haftaya tabii e, filmle beraber daha detaylı konuşuruz bunu. Evet, e, onun dışında... Tabii e, geçtiğimiz hafta belki de en çok konuşulan şeylerden biri tüm dünyada ama ülkemizde de bu Pokemon meselesi oldu. Yeni bir oyun Pokemon Go oyunu. Ee, şu anda daha filmin az, pardon oyunun orijinali çıkmadı daha betası etrafında bu kadar konuşulurken Nintendo'nun bu e, müthiş oyununun e, tabii ki yakın zamanda filmini de beklemek e, şaşırtıcı olmayacak. Daha e, oyunu... Pazarlanırken bir taraftan da filminin yapılması için görüşmeler başlamış yakın zamanda bir sözleşme imzalanacağı da söyleniyor. Evet daha önce Pokemon filmi zaten yapılmıştı o sefer oyunun filmi diye değişik bir şey çıkacak karşımıza. Son olarak da aslında yeni bir haber değil tabii ama geçen hafta bayram nedeniyle normal programımızı e, yapmadık. E, Dünya sinemasının en önemli isimlerinden, e, İran sinemasının bugün olduğu yerde olmasını belki de sağlayan isim Abbas Kiarostami evvelce hafta 76 yaşında hayatını kaybetti. E, İşte birkaç sene önce o Bergman ve Antonioni'den sonra işte Angelo Pulos'tan sonra belki kalan en büyük isimlerden biriydi kanserdi bir süredir. Ee, bir sağlığı süredir de sağlıyla ilgili duyuyorduk ama yeni projeleri de vardı. Bir süredir İran'da çalışmıyordu, çalışamıyordu İstediği şeyleri orada yapamıyordu ve e, İran dışında çekiyordu filmlerini e, Fransa'da tedavi. Görürken hayatını kaybetti. Yeni bir haber değil ama onu da anmadan kapatmak istemedik programı. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Bu haftaki program destekçilerimiz Gülcan Demiralay ile Yiğit Evgar'a da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. dinlediğimiz parçada demin e, duyuramadık size Close Up filminin e, müziği Abbas Gerostami'ye bu parçayla veda ediyoruz. Herkese iyi, iyi seyirler.